271. mektup. Bu mektup Şeyh Hasan'ın Berki'ye yazılmıştır. Bir rüyanın tabiri bildirilmektedir. Allahu Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli kardeşim Şeyh Hasan'ın mektubu geldi. Allahu Teala ona iyi haller versin, yüksek derecelere ulaştırsın. Gördüğünüz rüyayı yazmışsınız. İyi anlaşıldı. Ümitli olunuz. Emir edilmiş olan vazifelerinizi yapmaya can ve gönülden çalışınız. İslamiyetin emirlerine uymakta kıl kadar gevşeklik göstermeyiniz. Ehl-i sünnet cemaat âlimlerinin bildirdiklerine uyunuz. Doğru itikatta kalbinizi süsleyiniz. Parisinin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Ananız babanız izin verirse ve kardeşleriniz razı olursa Hindistan'a gelmeye büyük nimet biliniz ve selam. 272. Mektup Bu mektup mir Seyyid Muhibullahi Makpuri'ye yazılmıştır. İmam-ı Gayb'ın İmam-ı Şuhudi'den üstün olduğu ve Tevhid-i Şuhudi ile Tevhid-i Vücudin bildirilmektedir. Önce Allahu u Teala'ya hamd ve Resulüne salat ederim. Kıymetli kardeşim Seyyid Mir Muhibullahi Biliniz ki Allahu Teala'nın var olduğuna ve sıfatlarına gayben görmeden inananlar peygamberlerdir ve onların asabıdır. Geriye tam dönmüş olan evliyada çok az hem de pek çok az sayıda olup asabı kiram gibidir. Alimler ve bütün müminlerin imanları da gaybtan imandır. Ozulet yani yalnız yaşayan velilerin ve ışuret yani insanlar arasına karışmış velilerin imanları ise imam-ı değildir. İşarete olan tasavvufçular da geriye dönmüştürler fakat tam dönmüş değillerdir. Batınları yukarıya bakmaktadır. Zahirleri yani bedenleri halk arasında, batınları ise Hakk talailaladır. Bunların imamı bunun için hep İmam-ı değildir. Peygamberler geriye tam dönmüşlerdir. Zahirleriyle de batınlarıyla da insanları Allahu Teala'ya çağırmaktadır. Bunların imanları bunun için gayetten yani görmeden inanmaktır. Bazı kitaplarımızda yazılı olduğu gibi geri dönmüş olmakla birlikte yukarıya bağlı kalmak bir kusurdur. Sona varmış olmamaktır. Tam olarak geri gelmek en sona varmış olmayı gösterir. Tasavvufçular iki tarafa da bağlı kalmayı üstünlük sanıyorlar. Teşbihle tenzihi kendinde toplayanları yüksek biliyorlar. Farisi'nin dediği gibi, onlar onlardır. Ben de böyleyim Ya Rab. Peygamberler davet makamından ayrılıp da baki olan ahiret alemine gelince ve geri dönmekle yaptıkları vazifeleri tamam olunca Refikul Alain diyerek tam olarak Allahu u Teala'ya dönerler. Yakınlık mertebelerinde ilerlerler. Arabinin dediği gibi nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zaballı aşık birkaç damlayla doysun. Bu fakire göre Östünlük yükselirken çokluğun, mahlukların hepsini unutmaktır. Hatta Allahu Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını da unutmaktır. Batının Allahu Teala'nın zatından başka bir şey görmemesidir. Sonra olan olur. Geri inerken de yalnızı çokluğu görmektir. Her mümin gibi o da mahluklardan başka bir şey görmemelidir ibadet etmekten ve insanları Allahu Teala'ya inanmaya ve emirlerine uymaya çağırmaktan başka bir şeyle uğraşmamaktır. Bu davet işini bitirip bu fani alemden ayrılınca bütün bütün Allahu Teala'ya dönmektir. İmamı gafletten kurtulup İmamı Şuhudi'ye kavuşmaktır. İşittiklerini önünde bulmaktır. Bu Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki ancak dilediğine verir. Onun insanları pek çoktur. Yarıda kalmış olanlar tam dönmeyi noksanlık sanır. Batının Allahu Teala'ya dönmesini insanları da davet etmek ve yükselmek için onlara dönmesinden daha üstün bilirler. Halbuki insanlara dönen kendi isteğiyle dönmemiş, Allahu Teala'nın dilemesiyle yukarıdan aşağı inmiştir. Kavuşmuşken ayrılık hicranına düşmüştür. Bunun için geri dönen her an Allahu Teala'nın iradesiyledir. Kendi iradesi yok olmuştur. Allah-u Teala'ya teveccüh edense kavuşmak ve batınıyla görmek zevkleri içindedir. Yakınlıkla, beraber olmakla sevinmektedir. Paris'inin dediği gibi, Sevgilinin isteği ayrılık bana, binlerce daha tatlıdır kavuşmaktansa. Geriye dönmenin üstünlükleri, yükseklikleri çoktur. Yukarıya doğru olan veli, geri dönmüş velinin yanında deniz yanındaki bir damla su gibidir. Geri dönmek peygamberlerin üstünlüklerindendir. Yukarıya teveccühse evliyalıktandır. Aradaki uzaklığı bundan anlamalıdır. Bu inceliği herkes anlayamaz. Bu Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük nimetler sahibidir. Tenzihle teşbihi kendinde toplayanlardan birçoğu da diyor ki bütün müminler tenzihle görmeden iman ediyorlar. Bu imanla birlikte teşbih imanını da kavuşan arif olur. Bu arif mahlukları Allah-u Teala'nın zuhuru olarak görür. Mahlukları, vatetin muhtelif şekilleri almış hâli olarak bilir. Yaratanı yarattıklarının içinde görür. Bunlara göre yalnız tenzihiyle olan, yani yaratana hiçbir şeye benzemeyen, anlaşılmayan bir varlık olarak inanmak noksanlıktır. Bir olan varlığı bu çokluktan ayrı olarak düşünmeyi ayıp bilirler. Hiçbir şeye bağlılığı olmayan, hiçbir şeye benzemeyen bir varlığa inananları aşağı derecede sanırlar. Çokluğu düşünmeden yalnız bir varlığı düşünmeyi sınırlı dar bir çerçeve içinde kalmak sanırlar. Subhanallah, Allah-u Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin hepsi afaki yani insanın dışında olan ve enfüisi yani insanın içinde olan putları yok etmekle uğraştı. Bu putların yok edilmesini herkesten istedi hiçbir şeye benzemeyen, nasıl olduğu anlaşılmayan ve varlığı lazım olan yaratanın bir olduğunu bildirdi. Hiçbir peygamberin mahluklara benzeyen bir yaratana iman edilmesini emrettiği ve mahluklar yaratanın görünüş yeridir. dediği hiç işitilmemiştir. Bütün peygamberler varlığı lazım olan yaratanın bir olduğunu söz birliğiyle bildirmişlerdir. Ondan başka hiçbir şeye tapılmayacağını söylemişlerdir. Allah-u Teala, Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde mehalen, ''Kitaplı kafirlere söyle, aramızda ortak olan kelimeyi söyleyiniz, yani allah Teala'dan başka hiçbir şeye tapmayınız, ona hiçbir şeye ortak etmeyiniz, İçimizden hiçbir kimseyi yaratıcı raf tanımayız.'' deyiniz buyuruyor. Bu tasavvufçuların sözleri sonsuz raf tanıdıklarını göstermektedir. ''Her şey bir olan Rabbimizin görünüşüdür.'' diyorlar. Bu sözlerine şahit olarak Adit suresinin 3. ayet-i kerimesindeki Her şeyin başlangıcı ve sonu, her görünen ve görünmeyen hep O'dur. Ve Enfai suresinin 17. ayet-i kerimesindeki O attığın oku sen atmadın, Allahu Teala attı. Ve Beti suresinin 10. ayet-i kerimesindeki Sana ellerini uzatıp söz verenler elbette Allahu Teala ile sözleşmişlerdir. Okuyorlar ve Ya Rabbi, her şeyin başlangıcı sensin. Senden önce bir şey yoktu. Sen en sonsun. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen meydandasın. Senden daha açıkta hiçbir şey yoktur. Sen gizlisin. Senden daha gizli hiçbir şey yoktur.'' Hadis-i şerifini okuyorlar. Bu ayet-i kerimeler ve bu hadis-i şerif onların doğru söylediklerini göstermiyor. Ayet-i kerimede allah Teala'nın yalnız kendini bildirmesi mahlukların varlıklarının tam bir varlık olmadığını gayet güzel göstermektedir. Yoksa var olmadıklarını bildirmek değildir. Hadis-i şerifte, ''Namaz ancak Fatiha'yı okumakta kılınır ve emanete hıyanet edenin imanı yoktur.'' buyuruldu. Bunun gibi daha nice ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere bu manayı vermemize tevil diyorsunuz demeleri de yersizdir. Bu manayı vermemiz ayet-i kelime ve hadis-i şeriflerin çok belli olmalarını göstermektedir. Dünya işlerinde de böyle sözler çoktur. Mesela bir kimse gönderdiği memura olan güvenini bildirmek için onun eli benim elimdir veya onun sözü benim sözümdür der. Bu söze kelimelerin manası verilmeyeceği meydandadır. İtimadın çok olduğunu gayet güzel anlatmaktadır. Bir hizmetçinin yaptığı iş onun gücünün, kuvvetinin üstünde olursa ve efendisi bu işe çok ehemmiyet ve kıymet verdiğini bildirmek isterse bu işi ben yaptım, sen yapmadın diyebilir. Bu söz efendiyle hizmetçinin tek bir adam olduklarını göstermez. Kölenin, hizmetçinin işi kuvvet sahibinin işi olmadığı meydandadır. Kendisi de elbette o değildir. Bu tasavvufçular peygamberlik derecesini anlayamamış olacaklar. O büyükler iki varlık bildirmektedir. Bu iki varlık birbirinden başkadır demişlerdir. Peygamberlerin sözlerinden tevhid ve ittihat manaları çıkarmak boş yere uğraşmaktır. Onların dediği gibi var olan bir olsaydı ve her şey onun görünüşü olsaydı mahluklara ibadet etmek ona ibadet etmek olurdu. Böyle yanlış söyleyenler de yok değildir. Peygamberler böyle şeyi çok sıkı yasak etmişler. Allah-u Teala'dan başkasına tapınanlara sonsuz azaf yapılacağını bildirmişler. Mahluklara tapınanların Allah'ın düşmanı olduklarını bildirmişler. Bu tasavvufçulara yanlış anladıkları bildirilmediği için ve cahillikte yaratanı yaratıklarına benzetmek felaketinden kurtaramadıkları için ve mahluklara ibadeti Allahu Teala'ya ibadet sanmaktan vazgeçmedikleri için birçoğu diyor ki, Peygamberler kalın kafalıların yanlış anlamamaları için ince olan tevhidi vücut bilgilerini sakladılar. Çok varlık bulunduğunu söylediler. Bu sözler bazılarının Hz. Ali'ye iki yüzü yapmalarına benziyor ki elbette kulak verilmez. Peygamberlerin her şeyin doğrusunu bildirmesi lazımdır. Varlığın bir olmasın doğru olsaydı ve ondan başka bir şey var olmasaydı bunu elbette saklamazlardı. Doğruyu bırakıp yanlışı bildirmezlerdi hem de Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları ve işleri için olan bilgide doğruyu söylemeye titizlikle çalışacakları meydandadır. Kalın kafalılar anlayamasa da doğruyu söylemekten çekinmezlerdi. Görmüyorlar mı ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde müteşabihat denilen ince bilgiler vardır. Müteşabihati değil kalın kafalılar, keskin görüşü ve ince düşünüşü olan büyükler bile anlayamamaktadır. Bununla beraber, bunları bildirmekten çekinmediler. Cahiller anlayamaz diyerek bildirmekten vazgeçmediler. Bu tasavvuvcular varlığın iki olduğunu söyleyenlere ve Allahu Teala'dan başkasına ibadetten kaçınanlara müşrik diyorlar. Varlık birdir diyen bir kimseye binlerle puta tapınsa bile muvahid diyorlar. Bunlara göre o putlar Allahu Teala'nın görüntüleridir. Onlara tapılmak Allahu Teala'ya ibadet oluyor diyorlar. İnsaf olsun ki bu ikisinden hangisi müşriktir ve hangisi muvahittir. Peygamberler vatede vücutu bildirmediler, varlık ikidir diyenlere müşrik demediler. Mabudun, tapınacak varlığın bir olduğunu söylediler. Ondan başkasına tapınmaya şirk dediler. Bu tasavvurçular mahlukları Allah-u Teala'dan başka bilselerdi, başka şeylere tapanlara müşrik olmaz demezlerdi. Onlar bilse de bilmese de mahluklar mahluktur o değildirler. Bunların sonra gelenlerinden birkaçı bu alem Allahu Teala'nın görünüşü değildir dedi. Her şeye o demekten kaçındılar. Her şeyi odur diyenleri beğenmediler. Bunun için Şeyh Muhyiddin'i ve onun yolunda olanları inkar ettiler ve ayıpladılar. Fakat bunlar bu alem Allahu Teala'dan başkadır da demiyor. O değildir. Ondan başka da değildir diyor. Bunların sözü de doğru değildir. İki şey elbet birbirinden başka olur. İkile inanmamak akla uymamak olur. Evet, ehli sünnetten kelam alimleri Allahu Teala'nın sıfatları o değildir. Ondan başka da değildir dedilerse de buradaki başka sözü lügat manasında değildir. Başka olan iki şeyin birbirinden ayrılması caiz olur demektir. Çünkü Allahu Teala'nın sıfatları zatından ayrılmış değildir ve ayrılmaları caiz değildir. Bunun için Allahu Teala'nın sıfatları o değildir. Ondan başka da değildir sözü doğrudur. Alemse böyle değildir. Allahu Teala vardı, hiçbir şey yoktu. Bunun için alem ondan başka değildir demek hem lügat bakımından hem de ikinci bakımdan doğru olmaz. Bunlar ilerleyememiş olduklarından alemi yani mahlukları Allahu Teala'nın sıfatları gibi sandı. Sıfatları için söylemesi caiz olanı alem için de söyledi. Alem odur demediklerine göre ondan başkadır demeliydiler. Böylece tevhid-i vücudi yolundan kurtulmalıdırlar. Varlığın çok olduğunu anlamalıdırlar. Tevhid-i vücudi sahipleri, mesela Şeyh Muhindin-i Arabi Kuddisesi ruhu ve onun yolunda gidenler, her şey odur diyor. Bu sözleri, alem Allahu Teala ile birleşmiş demek değildir. Haşa ve kella, bu sözleri alem yoktur, ancak Allah vardır demektir. Mektuplarımızda bunu uzun uzun açıklamıştım. 273. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e yazılmıştır. Salik kendine yol gösterene bağlı olup, başkalarına bakmaması lazım olduğu ve rüyalara kıymet verilmemesinin bildirilmektedir. Bizlere doğru yolu gösteren Allahu Teala ya hamd olsun. Allahu Teala bizlere doğru yolu göstermeseydi kendimiz bulamazdık. Rabbimizin peygamberlerinin her sözü doğrudur. Lütfederek bu fakire gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri çok sevindirdi. Allahu Teala bunun için size iyi karşılıklar versin. Buyuruyorsunuz ki, teganniyle okumayı ve dinlemeyi sıkı yasak ettiğimiz gibi mevledi de yasak edecek miyiz? Halbuki mevlit Resulullah'ı anlatan ve öven kasidelerle çeşitli din ve ahlak bilgisi veren şiirlerdir. Kıymetli kardeşimiz muhammed Numan ve buradaki sevdiklerimizden birkaçı Resulullah Efendimiz'in bu mevlid cemiyetlerini çok beğendiklerini rüyada görmüşler. Mevlid dinlemekten vazgeçmek bunlara çok güç gelmektedir. Cevap Kıymetli efendim, dünyada görünenlere güvenilseydi, müritlerin rehberlere hiç ihtiyacı olmazdı. Allahu Teala'nın marifetlerine kavuşmak için tarikatlardan birine bağlanmak lazım olmazdı. Çünkü her mürit rüyada gördüğüne göre işini yoluna koyardı. Yaşayışını rüyalara göre düzenlerdi. Rüyaları rehberin yoluna uygun olsun olmasın, rehberi beğensin beğenmesin onlara uyardı. Böyle olunca rehberlik müritlik zinciri kopar, her cahil, her ahmak kendi görüşüne göre hareket ederdi. Sadık olan bir mürit rehberi varken binlerce rüyaya on paralık değer vermez. Akıllı uyanık olan bir talip, Peri nimetine kavuşmuşken rüyaları hayal sanar. Hiçbirini hatırına bile getirmez. Melun şeytanın güçlü bir düşmandır. Sona varanlar bile onun aldatmasından korkusuz değildir. Onun yalanlarından korkmakta, titremektedir. Sondakiler böyle olunca yolun başında ve ortasında olanları artık anlamalı. Halbuki Allahu Teala sondakileri korumaktadır. Şeytan bunları aldatamaz. Başlangıçtakiler ve yoldakilerse böyle değildir. İşte bunun için onların rüyalarına güvenilmez. Düşmanın aldatmasından korunmuş değillerdir. Sual Rüyada Resulullah Efendimiz görülürse o rüya doğrudur. Şeytanın aldatmasından korunmuştur. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Böyle bildirildi. Onun için kardeşimizin rüyalarının doğru olması lazımdır. Şeytanın aldatması olmaz değil mi? Cevap Fütuhat-ı Mekki'ye kitabının sahibi yani şey muhiddin Arabi Hazretleri, şeytan Medine-i Münevveri'de metfun bulunan Muhammed Aleyhisselam'ın kendi şekline girmez diyor. Başka suretlerde de Resulullah olarak görünemez diyenleri kabul etmiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi şeklini ve hele rüyada tanıyabilmek çok güç olacağı meydandadır. Bunun için rüyalara nasıl güvenilebilir? Alimlerin çoğunun dediğine uyarak ve Resulullah'ın yüksek şanına yakışacak üzere şeytanın hiçbir şekilde o serverin ismiyle görünemeyeceğini söylersek o şekilde emirler almak ve onun beğenip beğenmediğini anlamak kolay değil. Melun şeytan düşmanlığını burada da gösterebilir. Araya karışarak olmayan şey olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır. Kendi sözlerini ve işaretlerini o şekilin sözleri ve işaretleriymiş gibi gösterir. Çoğumuzun bildiği gibi bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla oturuyordu. Kureyş'in ileri gelenleri ve kafirlerin şefleri oradaydı. Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ven Necmi suresini okudu. Onların putlarını anlatan ayet-i kerimeye gelince melun şeytan putları öven birkaç sözü o serverin sözüne ekledi. Dinleyenler bunları da o serverin sözü sandı. Şeytanın sözlerini ayet-i kerimeden ayıramadılar. Orada bulunan kafirler bağırmaya başlayarak ''Muhammed aleyhisselam bizimle sulh yaptı, putlarımızı övdü.'' dedi. Orada bulunan Müslümanlar da okunan sözlere şaşırdılar. O server sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın sözlerini anlamadı. ''Ne oluyorsunuz?'' diye sordu. Ashab-ı kiram ''Siz okurken bu sözler de araya karıştı.'' dedi. O server sallallahu aleyhi ve sellem düşünceye daldı ve çok üzüldü. Hemen Cebrail-i Emin vahiy getirdi. O sözleri şeytanın karıştırdığı, bütün peygamberlerin sözlerini de karıştırmış olduğu bildirildi. Allahu Teala o sözleri ayet-i kerime arasından çıkardı. Kendi kelamını sağlam yaptı. Görülüyor ki o server hayattayken ve uyanıkken de ashab-ı kiram arasında şeytan o serverin sözüne kendi bozuk şeylerini karıştırıyor ve hiç kimse bunu anlamıyor. O server vefat ettikten sonra bir kimse uykuda, hisleri çalışmazken ve yalnızken nasıl olur da rüyanın şeytanın karışmasından korunduğunu ve onu değiştirmediğini anlayabilir? Şunu da söyleyeyim ki, mevlid okuyanların ve dinleyenlerin zihinlerinde Resulullah'ın bu işten razı olduğu yerleşmiş bulunmaktadır. Çünkü övülen kimseler övenleri beğenir. Bu düşünce hayallerinde yerleşerek hayallerindeki şekli, sureti rüyada görebilir. Bu rüya doğru olmadığı gibi şeytan da karışmış değildir. Şunu da bildireyim ki rüyalar doğru olsa bile ara sıra göründüğü gibi çıkar. Mesela rüyada biri görülürse o kimsenin kendisi anlaşılır. Doğru olan rüyalar çok olur ki görüldüğü gibi çıkmaz. Bundan başka bir şey anlamak yani tabir etmek lazımdır. Mesela rüyada Ahmet görülür. Ahmet ile Mehmet arasında sıkı bağlantı olduğundan rüyadan Mehmet anlaşılır. Bu bildirdiklerimiz gösteriyor ki oradaki sevdiklerimizin gördükleri rüyalara şeytan karışmamış olsa bile bu rüyaların görüldüğü gibi olduğu nereden anlaşılır, bunları tabir etmek lazım olmadığı ve başka şeyleri göstermedikleri nasıl söylenebilir? Demek ki rüyalara kıymet vermelidir. Her şey insan uyanıkken vardır. 274. mektup. Bu mektup şey Yusufi Berki'ye yazılmıştır. Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. İyi dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz 3 mektup geldi. Bildirdiğiniz rüyalar, haller ve kerametler anlaşıldı. Son halinizin kesrette vahdeti görmek olduğunu yazarken diyorsunuz ki, sona kavuşmak demek, ilk hale dönmek demektir ve yok olmaktan kurtulmak demektir. Yani bir kulum yoktan var edilmişim ve Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ümmetiyim diyorsunuz. Bu hal doğrudur. Önce bildirdiğiniz hallerin üstündedir. Fakat yolun sonu başkadır. Bu halinizden hem çok hem de pek çok uzaktır. Farisi'nin dediği gibi, gidecek yol uzundur pek uygun olmaz kavuştuk demek. Bundan evvelki mektubunuzda yazıldığı gibi la ilahe illallah güzel kelimesini söylemek kesreti görmeyi yok etmektir. Allahu Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bu güzel kelimenin bereketiyle o şuhut sizde kalmamıştır. Daha çok ilerlemek isteyiniz ve bunun için çalışınız. Yoldaki çocuk eğlencelerine takılıp kalmayınız. Allahu Teala yüksek arzuları onlarla sever dar tevhid yolundan çıkarak ana caddeye kavuşmuşsunuz. Bu çok büyük bir nimettir. Eski hallerinize düşünmeyiniz. kesrete karışık olan şuhudun lezzetini hatırınıza getirmeyiniz. Bir zamanınızı bu yolda ilerlemekle geçiriniz. Çok afyon çekenleri gördüm. Afyondan vazgeçmişlerdi. Onun kötülüğünü anlamışlardı. Çok zaman sonra afyon içmedikleri günleri ve o hallerdeki zevkleri hatırlayarak ve konuşarak sonunda eski hallerine döndüler. Yavrum, kesret aynalarında olan şuhut insana tatlı gelir. Hiçbir mahluka ilişiği olmayan şuhutsa her şeyi unutturur. İnsana hiç tatlı gelmez. Rehbenin yardımı olmadan bu yolda ilerlemek çok güçtür. Kıymetli kardeşim, Mevlana Ahmedi Berki'yi oradaki insanlar zahir ilimlerinde alim sanıyorlar. Kendisi de kendi hallerini ve arkadaşlarının hallerini bilmiyor. Çünkü batını hiçbir şeyle ilişiği olmayan şuhuttadır. Bu şuhutsa her şeyi unutturur. Onun imanı kalpten inanan insanların imanı gibidir. Onun batını, yüksek yaratılışı olduğu için kesretle karışık şuhudu istemiyor. Zahiri ve tasavvufçuların anlamadan söylediklerine aldırmamakta ve anlamamaktadır. Onun kıymeti vücudu oradaki kardeşimiz için büyük nimettir. Size hasıl olduğunu bildirdiğimiz hal onda çok önce hasıl olmuştur. O halleri bilse de bilmese de bu fakire göre onların feyz ve bereketi Mevlana Ahmet'in vücuduna bağlıdır. Oradaki keşif sahiplerinin bunu anlamamış olmalarına çok şaşılır. Bu fakirin bildirdiğine göre Mevlana'nın büyüklüğü güneş gibi meydandadır ve açıktır. Daha yazarak başınızı ağrıtmayayım. Son nefesimiz için dua buyurmanızı dilerim ve selam. 275. Mektup Bu mektup Molla Ahmedi i Berki'ye yazılmıştır. Kabul edip edilmediği suale cevap vermekte ve İslamiyet bilgilerini yaymak lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd ve Resulullah'a salat ve selam ederim. Size de iyi dualar ederim. Şeyh Hasan ve arkadaşları iki mektubunuzu getirdi. Bizleri çok sevindirdi. Bir sayfasında Hace Üveys'in halleri yazılıydı. İkinci sayfasında kabul edip edilmediğinizi soruyorsunuz. Bunu okuyunca sizin halinizi araştırdım. Oradaki insanların size doğru konuştukları ve size sığındıkları göründü. Sizi oradaki insanların saadete kavuşmaları için vasıta yaptıkları ve o yerleri size bağladıkları anlaşıldı. Bunun için Allahu u Teala'ya hamd ve şükür olsun. Bu görüşümüzü rüya hülya sanmayınız. Rüya ve hülya şüpheli olur. İkisini de güvenilmez.'' ''Bizim yazdıklarımızı gözle görülür, elle tutulur gibi sağlam beliniz. Sizin bu nimete kavuşmanız, isâmiyet bilgilerini öğrenmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Onlara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahu Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etsin. İhsâmiyeti yaymaya size vesile eledi. Öyleyse din bilginlerini öğretmeye ve fıkıh ahkâmını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız.'' Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız, din adamı olarak ortaya çıkınız, oradakilere emri maruf ve nehy münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzemil suresinin 39. ayetinde mehalen, Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihat yeri buyuruldu. Kalp ve zikir yapmak için size izin verilmişti. Buna çalışmanızda da ı isamiyeye yapışmanız ve nefsi emmarenin azgınlığını gidermeniz için yardımcı olur. Bu vazifenizi de elden bırakmayınız. Kendi hallerinizi ve sevdiklerinizin hallerini bilemediğiniz için üzülmeyiniz. Halleri bilmemek hiçbir şey ele geçirmemek olacağını sanmayınız. Sevdiklerinizin halleri sizin yüksekliğinizin aynalarıdır. Sizin halleriniz onlara ışık salmakta ve görünmektedir. Gece karanlıkta taşların aydınlanması ışık kaynağı sayesinde olur. Işık kaynağı olmazsa taşlarda hiçbir şey görünmez. Şeyh Hasan sizi durduran direklerden biridir. Sizin kıymetli yardımcınızdır. Eğer Maveraün Nehir veya Hindistan'a gitmek isterseniz orada yerinizi tutacak Şeyh Hasen'dir. Ona elinizden gelen yardımı yapınız, onu gözetiniz. Onun zaruri olan din bilgilerini bir an önce öğrenip bitirmesi için çok uğraşınız. Onun da indi sana gelmesi hem onun için hem de sizin için çok faydalı olur. Allahu Teala sizi ve bizi doğru yolda bulundursun. O kardeşimizin 6 aydan beri ilerlemekte olduğunu yazıyorsunuz. Gaybet ve şuursuz hallerinde gördüğü temiz ruhları şimdi uyanırken görüyor diyorsunuz. Yavrum, ruhları görmek yüksekliği göstermez. İster şuurlu görsün, ister şuursuz görsün kıymetsizdir. Bu yolun birinci adımı Allahu Teala'dan başka hiçbir şey görmemektir. Daha başlangıçta masiva'dan hiçbir şey düşünmemektir. Bu sözümüzle malukları Allahu Teala'dan başka görmemeli ve masiva olarak bilmemeli demek istemiyorum. Böyle görmek ve bilmek mahlukları görmek demektir. Allahu Teala'dan başka hiçbir şey görmemeli ve bilmemelidir. Bu hale fena denir. Fena makamı bu yolun konaklarından daha birinci konaktır. Fena hasıl olmadıkça hiçbir şeye kavuşulmaz. Farisi'nin dediği gibi, Varmadıkça bir kimse fenaya, yol bulamaz hiç o, kibriyaya. Bugünlerde yazılmış olan mektuplar çok kıymetlidir. Çok faydalı şeyleri bildirmektedir. Mektupların bir kopyasını Şeyh Hasan götürdü. Dikkatle okuyunuz. İyice düşününüz. Validenizin mağfireti için dua istiyorsunuz. Gereği yapıldı. Buradakilerin hallerini Şeyh Hasan size geniş bildirecektir. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun. Bu fakir ve çocukları son nefeste selametiniz için dua buyurmanızı diler ve selam.